Yin Yang Çin dinlerinde görecelilik ilkesi. Yin ve Yang iki zıt ilkeyi temsil eder. Buna göre iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, karanlık aydınlık gibi birbirine zıt gibi görünen şeyler, gerçekte birbirinin tamamlayıcısıdır.